Final dergileri Doğan Cüceloğlu ile İnsan insana programını sunar. Saninsa'na programına hoş geldiniz. Bu program bir farkına varma yolculuğu ve bu yolculuğu bir sohbet havası içerisinde yapıyoruz. Ben kendi başıma konuşma yerine Polat Doğru ile beraber bir sohbet oluşturuyoruz ve sohbetimiz esas itibariyle bir kavramla ilgili bir farkına varış yolculuğunu oluşturuyor. Polatçi merhaba. Merhabalar hocam. Bugünkü yolculuğumuz neyle ilgili? Söz senin. Ee, hocam sizinle ilgili son birkaç senedir özellikle üstünde durduğunuz bir kavram var. Bunu ele alalım diyoruz bugün. Bu tanıklık kavramından bahsediyorsunuz. Ee, ben sizden önce de kimseden duymadım. Ee, sizden de çok uzun süredir duymadım. Son iki senedir özellikle üstünde durduğunuz bir kavram. Bunu bir bize anlatır mısınız? Yani ne demek istiyorsunuz? Neye tanık oluyoruz? Tanıklık ne demek? Ee, neden bahsediyorsunuz? Evet. Çok değerli meslektaşım Ali Saydam'la bir seminere katılmıştım. Hı hı. Orada o seminerde iletişimle ilişki arasındaki fark üzerinde ısrarla duruyordu. Ve iletişimle ilişki arasındaki temel farklar üzerinde dururken ben daha sonra bunu götürdüğüm üzerinde düşünüyorum. Ve farkına vardım ki aslında iletişimle ilişki arasındaki en temel fark ne zaman iletişim bir tanıklık süreci içerisinde yer almaya başlıyor hı hı. o zaman ilişki haline dönüşüyor şeklinde. Şimdi şöyle açıklamak istiyorum esersen e, bir örneğe vermek istiyorum benim verin, çocukla ilgili çocuk büyük gemi görmüş çok heyecanlanmış babasına büyük bir coşkuyla dönerek büyük gemi geçiyor dedi. Babası o sırada biri insanlarla konuşuyordu. Tam bir sosyal ortam içerisinde merhaba siz nasılsınız falan filan. Rahatsız oldu çocuğun kendisine dönüp böyle bir şey. Tamam tamam dedi. Çocuk annesine döndü. Ee, büyük gemi geçiyor o şeklinde. Annesi de o sosyal ortam içerisinde. O daha yumuşak. Hı <gülüyor> hı dedi. İkisi de kesmedi çocuğu. Yeniden babasına döndü. Büyük gibi geçiyor. Nasıl ısrar ediyor görsen. Babası bayağı rahatsız oldu. Tamam duydum dedi. Çocuk fark etmedi babasının rahatsızlığını. O kadar kaptırmış ki bu heyecana. Sonra yeniden annesine döndü. Büyük gemi geçiyor. Annesi ha ha değil mi falan dedi. Kendini alamadı çocuk. Yerinden babaya döndü. <gülüyor> Büyük gemi geçiyor. Yani gemi geçiyor. Baktın baktın bakmadın gidecek. Aha. Ve çok önemli. Çok heyecanlı derci bir şey bu. Ve babası o sırada tamam duydum dedim ya. Kabardık çeneni yeter o sırada uyandı. kala kaldı. Sanki bir soğuk duş dökülmüş gibi böyle üzerinden. Mahzunlaştı, sustu. Artık geminin heyecanı hiçbir şey Hiç kalmamıştı. Şey yani. Oradaki bir masadaki bayan bunu fark etti. Dedi ki Hakan büyük gemi geçiyor değil mi dedi. Döndü. Evet dedi. Ama son derecede mutsuzdu. Mutsuz. Düşündüm, babanın bir şeyden farklı haberi yok. Şimdi, bu çocuk, ben önemliyim, hayatta paylaşacak bir şey olduğu zaman, baba en önemli insan sensin, seninle paylaşırım. Ee, hayatta paylaşılacak, heyecan verecek şeyler vardır. Şu anda ondan bir tanesini yaşıyorum. Yaşam yaşanmaya değer çabası içerisinde. Ve yaşam yaşanmaya paylaşıldığı zaman değer çabası içindeyken aldığı mesajı. O kadar da büyütülecek bir şey yok, abartma. Abartma, ben ne zaman heyecanlanacak, ne zaman heyecanlanmayacak, ne paylaşılacak, ne paylaşılmak biliyorum. Kapa çeneni, sus. Ve benim içimizdeki çocuk kitabında bu utanca boğulmuş iç çocuk nasıl oluşuyor, onu gördüm böyle. Ve bu adam farkında, bu adam çocuğunun hayatı için, sağlığı için hayatını vermeye hazır ben birisi. Biliyorum. Ama şu anda olup bitenin farkında değil. Tanıklık yapmayı bilmiyor. İşte buradan ben gördüm. Biz, yani aile bir tanıklık sistemi, ana babalık çok önemli Hı -hı. tanıklık sistemi, sınıf ortamı tanıklık sistemi, toplum bir tanıklık sistemi, şu an ikimiz birbirimize tanıklık yapıyoruz. Yaşam aslında birbirimize yaptığımız bu tanıklık süreci içerisinde anlam kazanıyor veya anlamını kaybediyor. Şimdi sizin söylediklerinizden benim çıkarttığım e, bu tanıklık sistemi son derece önemli. Yani Peki bir ihtiyaç mıdır? Yani insan gerçekten bunun ihtiyacını yaşar mı? Yoksa olursa iyi olur, olmazsa da iyi kötü idare eder gibi bir durum mu var? Şimdi Polatçığım ben seminerlerimde özellikle öğretmenlere, ana babalara Hı. verdiğim seminerlerimde aramızda hukukçu var mı diyorum. Bazen oluyor. Savcı, Hı. hakim, avukat birisinin ismini soruyorum. Mesela diyorum ki savcı bey Polat doğru beni öldürmeye kalktı. Aha. Davacıyım. Dava açabilir miyim? Tabii açarsınız diyor. Ne gerekli? Şahidinizi getirin. Deliliniz vardır. Ne şahidim var ne delilim var. Adam beni öldürmeye kalktı. Hocam açabilirsiniz ama <gülüyor> dava tutmaz diyor düşer. Ya yani, diyor Tabii bu be. davanın ayakta kalabilmesi için mutlaka şahide ve Şeye, delile mi ihtiyaç var? Evet diyor. O zaman ben de dönüyorum oradaki insanlara diyorum ki sizin Hı -hı. psikolojik olarak var olabilmeniz için mutlaka tanığa ihtiyacınız Hı -hı. var. Yaşamınızın tanığı olmadan siz psikolojik olarak var olamazsınız. Bu çok temel bir şey. Yani siz bir var olma ihtiyacından bahsediyorsunuz ve eğer tanık yoksa sizin var oluşunuz kanıtlanmıyor diyorsunuz. Yani bir Onu, insanın tek başına yaşıyor olmasından bahsediyoruz. Aslında düşünsenize çölde, mölde, orada, burada bir adam tek başına yaşıyorsa e, hakikaten bir tanığı olmadığı için iyi ya da kötü onun yaşamına tanıklık eden biri olmadığı için sanıyorum sağlığı da bayağı ciddi problem yaşar. Normal bizim gibi olağan insanlar fıttırır. <gülüyor> <gülüyor> Bu deneylerle göstermiştir. Ancak ermiş falan olursa o iç tanığı yoluyla Tanrı'ya ulaşıyor. Tanıksız değil o da. Sürekli Anladım. iletişim kuruyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor ve yaşamına devam ediyor. Ama bizim gibi sırada normal, olağan insanlar için biz tanıklık sistemi içerisinde, Yaşamımızı devam ettiriyoruz. Peki hocam yani benim aklıma şey geliyor yani e, o zaman birine tanık olmak için çaba sarf ettiğimizde biz kendimizi biraz değersizleştirmek, yok saymak falan gibi bir noktaya geliyor muyuz, gelmiyor muyuz? Şimdi eğer <gülüyor> iki çok önemli vurgulama Hı -hı. farkı var. E, tanıklık yapmak için tanıklık yapmaya kalkarsanız ha. eğer o zaman gerçekliğinde şüphe uyanıyor. Çocuk bunu sezer. Yani işte <gülüyor> orada ben mesela şey hatırlıyorum geçen hafta konuşmuştuk Poyraz'ın yani anne ee, mutlu değil miydin <gülüyor> sorusu? <gülüyor> tabi tabi yani O hemen daha... bir şey farkına vardı yani. Ya şeyden net ben net olarak eminim yani çocuklar ve hayvanlar size mış gibi yapıyorsanız bir şeyi öyle değil de ona benzer bir şekilde ortaya koyarsanız kesinlikle yemiyorlar. Ben yetişkinlerin de yemediğini düşünüyorum ama ya oyunun gereği bazen birileri bir şeyleri öyleymiş gibi yaptığında biz de öyleymiş gibi kabul ederek öyle davranıyoruz. Ve bu süreç başladığı zaman en önemli şey aa, güven kayboluyor. Dinliyor insan seni. Evet. Ama diyor ki bu laf. Bunun geçerliliği yok. Aynı güzel olmuş, teşekkür ederiz. Tam da ihtiyacımızda ama bize bu hediyeyi getirdiniz Ne kadar düşüncelisiniz falan filan diyor. Ama karşıdaki de estağfurullah falan filan diyor. Yani... Şimdi hatta böyle birbirinin gözüne bakıyorsun sen biliyorsun paralarattığını o biliyor paralarattığını ama bir türlü söyleyemiyorsunuz birbiriyle bunun devam edip etmeyeceği. Peki hocam yani tabi siz böyle söyleyince ilk akla gelen şu e, iyi de medeniyet böyle bir şey. Yani e, medeniyetten bahsettiğiniz zaman her şey her zaman sizin gönlünüze göre sizin içinizden geldiği gibi hakikaten oyunun hakkını verecek şekilde gerçekleşmiyor. Bazen biraz durumun da gerekleri var. Şimdi adam hediyeyi almış gelmiş. Belki ihtiyacımız olmayanmış ama adam almış gelmiş. Yani ne yapacağız peki bunu? Aslında bu medeniyetin ne kadarmış gibiliği izin vereceği meselesi çok önemli bir konu. Hmm. Şimdi ben Amerika'ya gittiğimde normal Türk erkeği yüzümle alışveriş yapıyorum. Biraz da çökkünüm, Kötü bir haber almışım herhalde falan. Neyse böyle alışveriş yapıyorum. Bir kadın geçiyordu. Benden tarafa baktı. Her şey o kadar kötü olamaz herhalde dedi. Sağa sola baktım. Ona kadın bana söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve, ıı, ve düşündüm bir. Ve üç hafta sonra falan fark ettim. Şunu fark ettim. Nasıl ki benim ülkemde, hı hı. her toplumda herhalde. Sabahleyin donla gömlekle dışarı çıkamazsın. Evet. Giyilmen lazım. Toplum evet. içine çıkmak için giyilmen lazım. Orada da öyle bir anlayış geliştirmişler ki, toplum içine çıkmak için yüzünü giydirmen lazım. Hmm. Ondan dolayı böyle bir gülümseyerek. Gidiyorum hangi hariciyken böyle böyle bir şey vardır. Fakat bana ne oldu? Bunu keşfettikten sonra insanların böyle gülümseyerek bakmasıyla hiçbir ağlama kalmadı. <gülüyor> Evvelden derdim bunlar bunlar ne kadar arkadaş canlısı. Ne kadar sıcak, ay falan. Böyle hayret diyordum ya, bu kadar birbirlerini sever. Farkına vardım ki o formül. Anladı. Şimdi bunun bir dengesini bulmak işte hakikaten olgunlaşma sürecinin bir parçası. O bakımdan hani medeniyet dediğin tek tek almış canavar. <gülüyor> Bir tarafı var. Var öyle. yani yokmuş gibi de davranmak mümkün değil elbette bir takım gereklilikler var. Ayrıca orada yani evet tanıklık gerçek anlamda yapıldığında bir güven duygusu getiriyor doğru ama ortamın getirdiği bir takım kurallara uyulması hali de bir güven duygusu getiriyor. Sen bir hediye alıp gidiyorsun ve içinde şöyle bir duygu yok ulan bir beğenmezlerse canımı otuka ya buna hiç gerek yoktu canım bizde var zaten bu demeyecek adam onu biliyorsun. evet. Yeah. Evet ondan dolayı bu benim e, işte insanlara diyorum ki insanın iki insan birbirinin farkına varınca iletişim başlar ve iletişim başladığı anda iki tane insan doğası girer işin içerisine. Mm -hmm. Bir tanesi toplumsal yön, mm -hmm. sosyal yön işte buna yüz diyorum. Evet. Öbürü de diyorum iç dünyamız can diyorum. Mm -hmm. Ve şimdi... Her toplumun kendi kuralları çerçevesinde bunun sınırları belirlenmiştir. Yani, nereye kadar can, nereye kadar yüz Evet. Olacak. Ve bunun dengesi çok önemli. Acı olan şu, yaşamın tamamıyla formüllere binmişse ve ile böyle içi boş tanıklıklar içerisinde hayatını sürdürüyorsan, yani, alttan alttan müthiş bir yalnızlık, müthiş bir yalnızlık hissetmeye yalnızlık var, başlarsın. Tabii. Bütün insanların içerisindesin ama sıklam yalnızsın. Bu çok acı oluyor işte. Böyle bir tehlike var. Şimdi orada sizin daha önceden bahsettiğinizden dolayı ben hatırlıyorum bunu. Sizin arayışınız insanların birbirinin canına tanıklık etmesi noktasında. Peki bunu yapması için bir insanın önündeki engel nedir acaba? Ben mesela evet tamam bu yüzün baskın olması durumu var bilmem ne var falan ama bir de insan bencil de olabilir. Yani bunların farkında da olabilir ama kendine doğru yontmak ve bir başkasına tanıklık yapmanın bir takım zorlukları var. Onu anlaman lazım, işte onu takip etmen lazım, neden? O küçük Hakan'ın hikayesinden bahsedersek baba bütün o sosyal ortama rağmen onun durumunun farkında olmak vaziyetindeydi. Aynı şey bir karı koca ilişkisi içinde geçerli, bir öğretmen öğrenci ilişkisi içinde geçerli. Şimdi bu noktada e, acaba bencillik de bu işe engel oluyor olabilir mi? Bizim bir arkadaş vardı İhsan Bey. Ee, bir köylüyle tanışmış. Hı hı. <gülüyor> köylüyle e, konuşurken demiş ki ne diyorsun bu durumlara? Her şey bir şeyler olup bitiyor hı. falan. Herhalde televizyon seyrediyorsun. gazete okuyorsun? gazete okumam demiş. Ara sıra televizyon seyrediyorsun. Ne diyorsun falan demiş. vallahi demiş ben çözdüm bu işi. Sen deme ben de yiyeyim. Sen yeme ben yeyeyim <gülüyor> kavgası bütün bunlar demiş. <gülüyor> Şimdi... <gülüyor> Şimdi tanıklığı bu hale götürdüğün zaman -ha. hakikaten e, o zaman bir mutsuzluk kaçınılmaz olarak oluşmaya başlıyor. İşte benim sık sık e, ben bilinci, sen Hı -hı. bilinci, biz bilinci üzerinde durmamın temeli bu. Yani ben bilincindeki kişi diyor ki ben size tanıklıkla ilgili hiçbir sorumluluğum yok. Sizin göreviniz beni gökleri yükseltmek ne kadar şahane olduğunu, bulunmaz <gülüyor> olduğumu ve bensiz hiçbir yere bir şey gidilemediğini, yapılamayacağını anlatmaktır. Haydi bakayım. Akıllı olanlar bunu iyi becerir ve onlara mevki makam veririm diyor. Evet. Ee, ve çocuklar bunu çok acıdır. Esas itibariyle 5-6 yaşına kadar öğreniyorlar. Yani bu yarakalık hadisesini. Ee, yani oh, Polatcığım düşün. Çocuk Biyolojik olarak öyle yaratılmış ki bunun üzerine psikolojik inşaatı yapılıyor. Var olmak için yer, Aha. içer ve var olmak için psikolojik yapısını öne doğru kor. Ve çocuğun var olması ilk başta annenin babanın tanıklığıyla mümkün. Şimdi anne baba çocuğun zayıflığına eğer hı hı. tanıklık yapıyorsa o zaman... Çocuk şunu görür. Ne zaman güçlü olsam, kendi fikrimi sorsam, bilmem ne yapsam. Eziyorlar beni. Bir acı duyuyorum, bir şeyler oluyor. Yavaş yavaş böyle tamam Uysa sesini çıkarmayan. Ben yokum ki tavrı içerisine girdiğim zamanki durumu öğrenmeye başlıyorum. Bu çok acı bir şey. Ve böyle yerleştikten sonra da ileride ana baba diyor ki aa çocuğumun kendine güveni gelmesini istiyorum hocam ne yapayım diyor. <gülüyor> Yazık olmuş oluyor. Yani ondan dolayı çocuğumuzun acizliğine mi tanıklık yapıyoruz? Benim sözüm geçer lan. Sus! Yaşın ne başın ne? Sus! Burada senin susman şeklinde Hı -hı. ancak burada yaşama imkanın var. Durum oluyor. Ve tabii bu acı oluyor. Yani hocam e, ben tekrar o bencillik konusuna dönecek olursam benim algıladığım... E, Bencil kişi yaşantısında sadece tanık arıyor. Kimseye tanık olmak gibi bir derdi yok. Dolayısıyla bu hayatta hiç kimsenin de arkasında, yanında onu destekleyecek şekilde de durmuyor. Peki bir daha çok tuhaf bir şey oluyor ama o sırada. Şimdi bir yandan da farkında ki benden korktukluklarından evet. dolayı varamış gibi tanıklık yapıyorlar. Onların tanıklıklarında bir anlamı yok. Bütün bir yalnızlık hissediyor. Ve ondan nasıl kurtulacağını pek bilemiyor o bencil insan. Böyle bir sıkıntısı var aslında. O, o yalnızlık da gittikçe onu daha sert bir insan haline getiriyor değil mi hocam? Evet. Daha sert, daha kabullenmez, daha çok e, diğerlerini kırıp döken bir hale getiriyor. Tabi e, o zaman bu tanıklık dediğimiz kavramın e, empatiyle de ciddi bir ilişkisi var diye düşünüyorum. Siz kesinlikle. ne diyorsunuz buna? Bence kesinlikle. Benim sana empati duyabilmem için önce kendi insanlığımın farkına varıp kendi insanlığıma tanıklık yapabilecek duruma olgunluğa gelmiş olmam lazım. Hocam hiç gitmeden önce şu empati konusunu biraz açsak mı? Yani onu kullanıyoruz ama ne olduğunu söylemedik. Empati bir insanın gözüyle, onun gözüyle, Hı. onun duygularıyla, onun ayakkabılarının içine girerek, onun varoluşuyla konuşulan konuya gözlenen olaya neyse sorun ona bakabilmek demektir. Anladım. bir çocuk geldiğinde <gülüyor> ağlıyor. Ne oldu diyor? Acaba ağladılar diyor. O ne? Ağlanacak bir şey yok. Ağlanacak bir şey. Yok. Ağlamaz. Eski jaramız sus. Burada empati diye bir şey yok. Çocuğun gözüyle baktığınız zaman o oyuncak çok önemli. Yani bu adam şunu bilmiyor. Ağlanacak bir şey yoksa hiçbir çocuk, çocuk ağlamaz. Çok üzülmüş ağlamış tabii. Ağlamaz. Kimin gözüyle baktığı meselesi var. İşte empati onun gözüyle bakabilmek. Onun zemininden bakabilmek meselesi oluyor. Şimdi onu tanıklıkla bir araya getirirsek hocam tekrarlar mısınız o söylediğinizi? İşte ben kendi gözümü keşfedebilmişsem, Aha. ben kendi varoluşuma, duygularıma, düşüncelerime keşfedebilmişsem, onun ötesine geçip bakabilmişsem, ya ben şöyle <gülüyor> bir insanım ve ben... Şöyle duygularım var diye bakabiliyorsam eğer, hı hı. o zaman kendi dışıma çıkarak o insanın gözüyle de bakabiliyorum. Anlıyorum. Onun için kendi insanlığını keşfedememiş insanlar, başka bir insanın insanlığını keşfetmesine fırsat veremezler. Yine dönüp dolaşıp insanın kendisinden başlaması gerekiyor. Yani o zaman... Ve çocuğa empati yapıldığı zaman aile ortamında çocuk empati yapabilecek bir insan olarak büyümeye başlar. Müthiş. Peki hocam bu e, en başta bahsettiğiniz, Ali Saydam'ın adını vererek ortaya koyduğunuzu dediniz ki bir iletişim bir de ilişki var. İkisinin arasındaki farkı da ben en net orada gördüm dediniz. Daha doğrusu çanlar o gün çaldı benim kafamda bunun ne anlama geldiğiyle ilgili. E, onu bir tekrarlayabilir misiniz biraz açalım bunu ya yani ben önemli görüyorum şimdi <gülüyor> burada e, stüdyya geldik Aha. bir sürü insan gördük şu falan fila isimlerini bilmiyoruz bize baktılar bakmadılar Aslında düşünecek olursa iletişim vardı Evet tabii. E, ama ilişkimiz yoktu Hı -hı. E, ve ama ne zaman ki bir sık sık buraya gelmeye başlarız ve onlar Hoş geldiniz hocam derler ben bakarım, o derim, ismini bilirim falan, nasılsın bugün derim. O zaman iletişim, ilişki içine dönmeye başlar. Hı hı. O zaman onların bana tanıklığı önem kazanmaya başlar. Benim onlara tanıklığım önem kazanmaya başlar. O bakımdan sürekli iletişim içindeyiz ama sürekli tanıklık sistemi içerisinde zorunu hissetmeyiz. İlişki oluşturduğu noktada unuttuğu noktada tanıklık çok önemli. Peki hocam kısa bir ara verelim. Ondan sonra devam ediyoruz. Tamam. Tamam. Final dergilerinin sunduğu Doğan Cüceloğlu ile insan insana programı devam edecek. Final dergilerinin sunduğu Doğan Cüceloğlu'yla insan insana programı devam ediyor. Evet. İnsan insana programında bugünkü sohbetimiz tanıklık üstüne. Evet. Bala. Hocam şimdi en son iletişim ve ilişkiden bahsettik. E, oradan geldiğimiz zaman sizin bu tanıklıktan kastınızda ben böyle biraz kişinin varoluşuna tanıklık gibi bir durum seziyorum. Yani aslında bizim tanıklık ettiğimiz şeyde söylediğimiz şey şu, sen varsın, ben senin davranışlarını görüyorum ve bunları anlamlı buluyorum gibi bir mesaj iletiyoruz o kişiye. Evet, kesinlikle. Yani biliyorsun ben varoluşun altı boyutu diye bir Hı. şeyden bahsediyorum. Nasıl ki bizim toplumsal yönümüzün kendine özgü kuralları, gereksinmeleri var. Şimdi şurada bazı kelimeleri kullanamayız. Rütük peşi bize düşer. <gülüyor> Biz sokağa çıktığımız zaman belirli şekilde giyinmek durumundayız. Kabul edilebilecek bir şekilde. Belirli bir şekilde araba kullanmak durumundayız. Yani demek istedim toplumsal yaşamın kendine özgü kuralları var. Bunlar gereksinmeler. Toplumun ayakta kalabilmesi için bunlar şart. Eğer bu olmazsa devam edemez toplum. Şimdi kameraman mesela telefonla konuşmaya başlasın yüksek sesle. Biz tıkanır kalırız. Olmaz. Şimdi bir kişinin psikolojik var olabilmesi için, özünün, canın var olabilmesi için de altı tane temel gereksinmesi var. Hı hı. İşte bunları ben özellikle e, iletişim donanımları kitabında bahsediyorum. Bu ait olma birey olma dengesi. Yani çocuk hem ait olmak istiyor hem birey olmak istiyor. İkincisi, önemselme. Önemselme ihtiyacımız var. Yani onun için çocuk der ki babası gazete okurken çocuğun, babasının yüzünü çevirir böyle. Gazetenin altına pat pat kor, Televizyonun önüne geçer. Elini açar. Bunu Poyraz'da görüyorsunuz herhalde. Tabii tabii ben bunu her yerde görüyorum hocam. Ve üçüncüsü, kabul edilme ihtiyacı. Yani yargılandığımız zaman mutsuz oluruz, yavaş yavaş yok oluruz. Ama yargılanmadığımız zaman, olduğumuz gibi kabul edildiğiniz zaman canımız besler evet. rahat olalım. Dördüncüsü değerli olmak. Yani evrende tekliğinin farkına varma. Benim yerimi ikam edecek başka kimse yok. Ailenin bu mesajı vermesi, tanıklığın bu mesajı vermesi lazım. Ben tekim. Kimse gibi değilim. Ki gerçek o. Parmak izinde, DNA'larında o çıkıyor ortada Ve Beşincisi, yapabilme duygusu. Hı hı. Yapabilirim. Benim elimden iş gelir. Bana güvenin. Yapacağıma güvenin. Bu duygu. Ve altıncısı da sevilmeye layık olma. Bu ne demektir? Benim gelişmeye fırsat yaratın. Ben güzel bir potansiyelim. Beni destekleyin, beni geliştirin, beni sevin. Bu altı tane boyut işte... Bizim insan olarak özümüz. Onun için tanıklık yaparken gerçekten ya bunu beslersin veya törpülersin. törpülersin. Şimdi o ilk küçük Hakan öyküsünde ait olma birey olmada umurumda, de, umurumda değilsin dedi. Önemsizsin dedi. Önemsizsin dedi. Yani sende Kabul bozukluk var. yok dedi. bozukluk var yani ne ya lan abi. heyecanlanacak olan bir şey olsa ben sana söylerim. Kendi başına heyecanlanma. Değerli misin değersiz misin değersiz hissediyor değersiz, kendisini tabii. ve böylelikle orada bir sıfırlanıyor çocuk uh -huh. ve o heyecanı o gidişinden dolayı bir utanca boğulma durumu var var olmaktan utanmak çok acı bir şey <gülüyor> çok acı ve korku kültürünün hakim olduğu yerde bu kaçınılmaz yani o çocuğun heyecanının farkına varamayan bir ana baba sağlıklı çocuk yetiştirme bakımından iyi bir ortam oluşturamaz. Ben o babanın kaybına da üzülüyorum hocam ya. Yani. Değil mi? Yani Şimdi evet sen çocuğu... babasın. Bir de baba He. evet. Yani ben babanın kaybına da çok üzülüyorum. O iş sadece çocuğun kaybı değil bence. O adam yaşamla ilgili çok önemli bir şeyin farkında değil orada. O an bir daha tekrarlanmayacak. Evet. Çok uyduruktan tayyare belki büyük bile olmayan bir gemiyle ilgili o çocuğun duyduğu bir heyecan var orada. Asıl bence oradaki özne o heyecan. Aynen. Anlamlı gelebilir, gelmeyebilir, büyük görünebilir, görünmeyebilir, o olabilir, bu olabilir. Yani hepsinin ötesine geçelim. Ee, ben çocukların da ana babalarına tanıklık ettiklerini düşünüyorum bu anlamda. Ve onların tanıklığı kadar muhteşem bir şey yok. Ömründe kim evladın kadar önemseyebilir ki? Yani bir babanın bundan daha çok önemseyebileceği ne gibi bir durum olabilir? Ee, evet sosyal bir ortamdır, evet arkadaşlardır. Ya bir dakika, efendim canım benim ne diyorsun? Büyük gemi, aa hakikaten çok büyükmüş ya falan filan. Bir gün biz de böyle bir gemiyi yakından görelim mi? Tamam görelim, hadi şimdi oturalım merhaba ne haber falan dedin. O çocuk için bambaşka bir dünya yarattın Tabii. orada. Kendin için de bambaşka bir dünya yarattın. Ya bunun verdiği tatmini başka bir şeyle değişmek mümkün değil. İnsanlar aslında bu yüzden çocuk sahibi oluyorlar. Seni bu kadar koşulsuz, bu kadar sen olduğun için sevebilecek bir varlık daha yok. Böylesi bir durum yok. Ben orada başka bir yere daha geliyorum. Yani düşündüğüm zaman aklıma gelen şöyle bir şey var. Evet çocuğa böylesi bir tanıklık yapabilirsiniz. Ne yapacağınızın farkında da olabilirsiniz ama bence yaşamdaki herkesi sergileyeceğiniz tanıklık davranışı da aynı olmamalı. Yani Kesinlikle. sizin kendi adınıza beklediğiniz tanıklıkla benim kendi adıma beklediğim tanıklık veyahut da bir başkasının beklediği tanıklık birbirinden farklı. Herkes aynı şeyi, herkes aynı şekilde önemser herkes aynı tepki verirseniz onun da bir esprisi kalmıyor. Evet. benim eşimin benden beklediği tanıklık davranışıyla ile babamın beklediği tanıklık davranışı aynı değil. çocuğumun beklediği tanıklık davranışı aynı değil herkes aynısını yapmaya kalkarsam birilerini aptal yerine koymuş olurum Kesinlikle Polat iki tane gözlemin paylaşmak istiyorum. Hı hı. Şimdi Hayal ettim bir iki tane baba konuşuyor. Birisi diyor ki Hakan dört buçuk yaşındaydı. Boğaza gitmiştik. Hı hı. Aman aman aman. Çıldırdı. Baba büyük gemi geçiyor. Baba büyük gemi geçiyor. Ne oluyor lan? Büyük gemi geçiyor. Durduk. Baktık. Büyük gemi. Bir de fotoğrafını çektim. Şimdi 35 yaşında gösterdim. Hakan hatırlıyor musun dedim. Nasıl çırpınmıştı bu gemi için. Öyle mi dedim baba? Hatırlamıyor falan. İşte çok güzel bir anıydı oğlum. Şimdi başka bir baba düşünün ki bu boş. Şimdi zenginlik diyoruz değil mi? Zenginlik. Geçmiş olsun. Farkında olduğunuz kadar yaşıyorsunuz. Ve ne kadar acı bir şey değil mi bu? Yani oğluna bakıyorsun 35 yaşında diyorsun ki ya çırpınmıştın hatırlıyor musun onu? Öyle mi baba? Evet. Evet. Yani olay şey belki olmuş. yoktur ama mutlaka tortusu herkes için kalmıştır hocam. Ben ondan eminim. Ya yani zenginlik o, o zenginlik de o noktada. Ben e, bir ana babanın bunu gerçekleştirmemesi durumunu ancak farkında olmamasına bağlayabilirim. Yani niyet anlamında bir sorun olacağını hiç düşünmüyorum bu konuyla ilgili ama demek ki farkında olması lazım. Kesinlikle insanların. o adam hayatını feda eder o çocuk Başka için. bir şey daha var. Yani eğer çocukla biraz ilişki içerisinde olursanız çocuk söylüyor aslında. Yani. Siz evet. az önce söylediniz. Baba ona bakma bana bak diyor. Evet. Ta içerideki odadan gelip elimden tutup gel bak ne, ne yaptığımı gör diyor adam. Evet. Sadece o an için değil. Hayatının çok büyük bir kısmını böyle yaşıyor çocuklar. Bir de başka bir şey daha var. Ben ana babanın da başka ne gibi bir görevi olabilir, ne gibi bir işi olabilir konusunda da ilgili tereddüt içerisinde. Hepsini topluyorum, her tarafına bakıyorum 15 sene. 15 sene yani çocuk 14-15 yaşına geldikten sonra sen istesen de senden böyle bir ilgiyi kabul etmiyor. O ergenlikle birlikte başka bir dünyaya geçiyor. Ondan sonra sana tekrar geri döndüğünde, tekrar seninle ilişki içerisine girmek istediğinde yaşı 25-30 arasında ve şansın yaver gitmişse hiç istemeyebilir, bütün bir ömürde böyle geçebilir. O 15 senenin varlığını nasıl yok sayabiliyor insanlar? Yani hangi nokta oraya getiriyorsun? Yani çocuk da bunu söylerken o sizin çok bahsettiğiniz sohbet içinde olma durumu söz konusuysa zaten başka bir şey yapmaya gerek yok. Aynen. Aynen öyle. Sohbet içinde olma. Ya paylaşmak istediğim bir başka gözlem de şu. Şimdi büyük anne, dede ve torun. Hı hı. Torun 5 yaşlarında falan. Büyük anne gitti, koltuğa oturdu. Neredeler o? Ee, bu e, metroda, funiküler sistem diyorlar ya böyle biraz da yamuk. Tamam. E, Taksim'den e, Kavataşa gidecek. Bir çeşit asansör gibi iniyor. Yani. Evet, Görmemiş böyle. olanlar için. Anladın tamam öyle. böyle. Şimdi kadın oturdu, hemen gitti oğlan da onun yanına pencere kenarına oturdu. Pek oturacak yerde yok. Diğerler hemen doldu. Uh -huh. Dede, e, dede otur, otur dedi. Şimdi dede şöyle bir baktı, oturacak yer yok. Tamam tamam dedi. Otur dedi, otur dedi. Oturacak yer yok dedi. Kucağıma otur dedi. Dede şöyle bir baktı. Üçünden bir gülümseme geçti. Olur dedi. Döndü, şöyle paltosunu kaldırdı. Çocuk bir baktı, yok. Yok dede yok, daha sonra, daha sonra dedi. Ben senin kucağına oturayım dedi. Ama ben senin kucağına oturmak istiyorum. Yok dedi daha sonra daha sonra. Dedi şöyle gülümsedi bir ayağa kalktı. Şimdi bunu dinledim ben. Farkına vardığım şu oldu. Ne güzel bir an oluştu. Ne güzel bir an oluştu. Hayat nasıl birdenbire böyle anlamlandı, sıcacık oldu, şu oldu oldu. Şimdi olup biteni bu anın farkında olduğun zaman işte... Ondan dolayı şükür duygusu olabilir. Farkında olduğun için. Ne kadar önemli. Biliyor musun der torunla <gülüyor> böyle böyle oldu, şöyle oldu, böyle oldu falan filan. Sahibi de. Aralarında bir şeyler oluştu Büyük annenin izine baktım o da böyle. O da biliyor. <gülüyor> Ve. Bunu parayla satın almanın mümkün, mümkün değil. değil. Yazamazsınız. Yani bunu bir zihne yazmak mümkün değil. Böyle bir şey kurgulayamazsınız yani. daha ve içinizde yoksa da yapamazsınız. Yani. Ben. Ve orada öyle güzel bir tanıklık oldu ki yani onun isteğini yok yok falan filan demedi. Aldı onunla dans etti, götürdü. Çocuk farkına vardı. Hem bir şey öğrendi. <gülüyor> ve bir ana oluştu. Aslında tanıklık sistemi herkes için bir öğrenme fırsatı. Tanıklık yapmaya çalışan kişi için de fırsat, tanık olunan kişi için de fırsat. Çünkü tanık olan kişi de orada ortamla ilgili bir mesaj almış oluyor. Şimdi bu dede ile torunun hikayesinde dede toruna diyor ki benim bir fikrim var ama senin fikrini de önemsiyorum. Denemekten de başımıza bir sakınca gelmeyeceğini düşünüyorum. Hadi bir deneyelim diyor. Şimdi bu şu demek toruna eğer gerçekle uyum içerisindeyse bahsettiğin şey biz bunu kabul edebiliriz ve uygulayabiliriz demek. Buradan alınan mesaj da bence o ailenin yaşattığı değerlerle ilgili. Ve tanıklıktan bahsettiğimizde sanki değerler bunu tamamıyla tanımlıyormuş gibi geliyor bana. Yani neye tanık olacağız, neye tanıklık yapacağız, neye yapmayacağız kısmını o değerler belirliyor gibi geliyor. Ve işte değerlerin gelişmesi... Ve ondan sonra o değerler zemininde tanıklık yapılması en temel mesele. O nedenle ben ailelerle konuşurken sizin ailenizi yöneten temel değerlerin farkında mısınız? Hı hı. Mesela sevgi. Çok temel bir değer. Hı hı. Sevgi olduğu zaman küçük Hakan'ın babası dururdu. Sevdiği bir insanın tabii, tabii, tabii, tabii, sesi var orada. O... Küçük insanın Mücün sesi var. Ya. Dede torununu sevmese duymazdı bile o torunun dediğini o kadar çok var kıl ağaçındasın çiğdem başı, meslektaşım frankfurt havaalanında işte işçiler falan geri dönecek bir diyor 7 yaşında olan çocuğu var 5 yaşında kız çocuğu var ana baba belli almaya da çalışmışlar uçakla gelecekler kız önce babasına gidiyor bıdı, bıdı bıdı bıdı bir şey söylüyor adam duyduğu biliyor bir daha söylüyor duyduğu Annesine gidiyor. Annesi elinden tutuyor. Bıdı bıdı bir şeyler söylüyor. Yüzüne bakıyor bir şeyler söylüyor. Annesi de o sırada sağ soruyor. Duydukları yok. Ondan sonra abisine gidiyor. Çiğdemize diyor ki bakıyorum. İçim gidiyor ya diyor. Çünkü yabancıların çocuklarla ilişkilerine bakıyorum diyor. Yani nasıl oluyor. Ve o arada Frankfurt'ta o havaalanında bizimkilere bakıyorum. Abisine gidiyor. Abisine bıdı bıdı bir şeyler söylüyor. Allah'tan diyor. O döndü. Onunla konuştu diyor. Çok acı bir şey bu ya. Yani <gülüyor> bu tabi tesadüfen değil. Bu insanların kötü olduğundan dolayı Yo, değil. değil. Ben yani korku ince. kültüründe güçsüzsen önemsizsin. Ve tek çocuğu kurtaracak olan şey onun sevilmesi. Çünkü güçlü değil ama sevgi olduğu zaman o, en güçlü En güçlü oluyor. olan o ben O zaman dikkat ediyorsun. Tanıklığının farkına varıyorsun ve niye tanıklık yaptığının farkındasın. İnsanın bir de birlikte yaşadığı kendisi var hocam. Kişinin kendine tanıklığı noktasında ne olacak? Yani böyle de bir şey olmalı diye düşünüyorum. Ben çünkü bu yaşamı yaşarken bir yandan da kendime hesap veriyorum ve sürekli de kendime bir mesaj veriyorum. Bence bunu e, Polat bir yere not alalım. Bir sohbetimizin konusu hı hı. yapalım. Kişinin kendine tanıklığı konusunu çok tamam önemli. Tamam Çünkü bu öyle bir konu ki ama sadece şunu söylemek istiyorum. Değerli izleyenler her gün yatmadan önce lütfen bir deftere şu sorunun cevabını verin. Ben bugün hayatımda ne kadar vardım? Cevap içinizde. Sıfırla on arasında bir rakam verin. Ben bugün hayatımda ne kadar vardım? Şimdi mesela bunu dinlerken ne kadar varsınız? Sıkıldınız mı? Sıkılmadınız Sıkılmışsanız 4. Yok. Yüzde yüz 100 vardım. 10. Hatta 10 artı. Tamam. Ben bugün ortalama hayatımda ne kadar vardım? İşte bu soruyu sorduğunuz zaman kendinize tanıklık yapmaya başlıyorsunuz. Ve Polat kendinize tanıklık yapmaya başladığınız zaman... Ortaya dürüst müsün değil misin, yaşıyor musun, yaşamıyor musun, özgür müsün, cesur musun değil misin hepsi çıkmaya başlıyor. Hepsi çıkıyor değil mi hocam? Evet. Yani e, gene o Hakan'ın hikayesine dönersek ben o babanın önce kendine tanıklık etmediğini düşünüyorum. Yani kendi tanıklık etmeyen birinin bir başkasına tanıklık etmesi benim gözümde mümkün değil. Evet. Ee, o baba başka bir gelecek yaratabilirdi ama bilmiyor başka türlüsünü kendine tanıklık etmediği için. Peki hocam şimdi size sık sık gelen sorulardan bir tanesi bol bol da konuştuğumuz konulardan biri diye süremiz de azaldı. Ama kısaca şöyle bir dokunsak ee, birçok anne baba kendi çocuğunun öz güveniyle ilgili sıkıntılardan bahsediyor. Sadece anne babalar değil insanlar da bahsediyor. Kendime güvenemiyorum şunu yapamıyorum bunu yapamıyorum diye. Böyle bir noktada tanıklıkla bir bağlantıdan bahsetmek mümkün müdür? Bence mümkün. Bir kere tanıklık geçmişinden bahsedebiliriz. Yani bu çocuğun gayretine, çabasına değer verildi mi? Yoksa sadece neticeye mi değer verildi? Hı hı. Çünkü çocuğun gücü iki şeye yeter. Elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret etmek, yaparken hı hı. coşkuyla yapmak. Eğer bunlara tanıklık yapılmışsa, çocuk gelişirken, evet. o çocuk elinden gelen en iyisini yapma konusunda kendine güveni vardır. Ve o güveni de atılım ve girişim şeklinde kullanır. Ama sürekli sonuca önem vermişsen, çıkamadın hı hı. gördün mü bak, aramadın gördün mü, sen de daha iyileri var gördün mü, bak teyzeynoğlu ne yaptı sen ne yaptın, akılsız en salak sensin falan gibi tavırlar içerisinde böyle sonuca dönük baktığın zaman yavaş yavaş yavaş yavaş özgüveni kaybolur, yok olur ve kendini onunla özdeşleştirir. O bakımdan Neye tanıklık yaptığınız çok önemli ve bununla ilgili de Elif kızım bana anlattığı bir e, öykü var. Onu paylaşmak tamam istiyorum. Hocam. Vernon adında bir Amerikalı e, nörofizyolog, Nobel mükafatı kazanmış, 1987'de ve e, şey olduğu zaman neydi o işte dünya tanıyor falan. En nihayet adam tanınmış, derse giriyor. İki hafta sonra bir öğrenci el kaldırıyor. Profesör Vernon sorun var. Buyur. Araştırma yaptım. 3200'ün üzerinde nörofizyoloji profesörü var Amerika'da. Niçin siz? Bana diyor bunun cevabını kesin olarak bilmem mümkün değil ama bana göre annemden dolayı diyor. Okuldan derken arkadaşlarım anneleri bugün öğretmenin sorusuna iyi bir cevap verdin mi derlerdi. Benim annem, Vernon bugün öğretmene iyi bir soru sordun mu? Ah. Her gün bugün öğretmen iyi bir soru sordun mu? Ben soru sormayı bırakmadım. Evet. Güzel. Anne abi. ona tanıklık yaptı ve bu tanıklık soru sormaya genişletti. Değerli izleyenler, bugünkü sohbetimiz burada bitiyor. Önümüzdeki hafta yeni bir sohbette yeniden buluşmak üzere efendim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Final dergileri Doğan Cüceloğlu ile insan insana programını sundu.